Efendimiz diğer bir hadisinde şöyle buyurur: Kim bir bidat sahibinin bidatına mani olursa, Allahu Teala onun kalbini iman ve güvenle doldurur. Kim bir bidat sahibinin bidatına değer vermeyip onu alçaltırsa, Allahu Teala ona en korkulu günde emniyet ihsan eder. Kim de iyiliği evreder, kötülüğe engel olursa, o kişi yeryüzünde Allahu Teala'nın halifesi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 Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allahu Teala içinde 18.000 kişi bulunan bir şehri helak ederek azap etti. Onların hepsi de peygamberlerin amellerine sahipti. Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olur? Onlar Allah için doğuz etmez, iyiliğe emretmez ve kötülüğe engel olmazlardır.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 Ve sevabını Allah'tan beklesin. Sevabı Allah'tan bekleyen kişi maruz kalacağı sıkıntıların acısını hiç duymaz.